Allah bizi de, evlatlarımızı de zatına layık kul eylesin inşallah. Avd eylesin inşallah. Hem dünyasını hem ahiretini kazanan kullarından eylesin inşallah. Hacı Bektarşi Veli soruyor kardeşimiz. Namaz kılmazdı sema ederdi. Bu bir iftira. Nasıl ki geçmişteki kavimler kendi peygamberleri için türlü sözler söyledilerse, aynı şey kıyamete kadar Allah dostları için de böyle söylenir. O gerçek bir Allah dostu, bir mürşidi kamil. Hem de bir tarikatın evet, mürşidi ve piridir aynı zamanda. Daha sonra mesela Allah'a kul olmamak için bahane arayanlar kul olmak, nefsine ağır gelenler evet ona böyle iftira atıp namaz kılmıyordu, oruç tutmuyordu, şunu yapmıyordu, sema ediyordu. Yani sema etsen yeterliymiş gibi. Oysa ki bir mürşid Kamil, peygamber varisidir. Peygamberi takip ediyor. Onun hali onun üzerinde tecelli etmiş. Onun Resul Efendimiz'in hali neyse onun da hali o'dur. İbadeti de öyledir. Ahlakı da öyledir. Gönül hali de öyledir. Dolayısıyla bu bir iftira. Bu ona haksızlık, bu ona hakaret. Ben ona uyuyorum deyip öyle yapanlar en büyük hakareti yapmış olur. Onu kendi seviyesine, nefsinin seviyesine indirmiş olur. Bu dinin bir kitabı vardır, bir peygamberi vardır. Bunun dışında yol olmaz. Hidayet Allah'ın hidayetidir. Silat-ı müstakimi gösteren Allah'tır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz'e, sen silat-ı müstakim üzeresin. Başka silat-ı müstakim yok. Onun dışında kim bir yol icat ederse, evet o yol silat-ı müstakim değildir. O yol Allah'a gitmez. O yol cehenneme yolculuktur. O yolda yürüyenler. Allah'ın kitabına baktığımızda Allah neyi emretmişse Resulullah Efendimiz öyle yapmıştır. Namazı emretmiştir. Orucu emretmiştir. İbadeti emretmiştir. Dolayısıyla peygamber de emri aldığı gibi iman edip ona aynı ile uymuştur. Gereğini yapmıştır. Bütün veliler, bütün müşridi kamiller böyledir. Kim bunun dışına çıkarsa yoldan çıkmış olur. Sırat-ı müstakimden çıkmış olur. Bir Allah dostuna, bir müşridi kâmile böyle iftirada bulunmak ona en büyük hakaret, en büyük zulüm, en büyük iftiradır. Evet, haşa diyoruz. Evet. Efendim, Konya'dan Kamile Üçler, son nefesinde Allah diyenler cennete gider mi? Son nefesinde Allah diyenler cennete giremez. Çünkü münafıklar da son nefeste Allah der. Evet, Resulullah Efendimiz'in dönemindeki, Medine'deki o münafıkların en başındaki Abdullah İbni Selül ölmeden önce oğlunu gönderiyor, oğlu iman etmiş tabi. Resulullah Efendimiz kefen yapmam için bana cübesini verir mi? Orada gidip isteyince Resulullah Efendimiz cübesini çıkarıp verdi. Allah diyor bak bir de Resulullah Efendimizin cübesini güyüyor, orada bana fayda verir diye. Aslında ona yakınlığını ifade etmek için yapıyor onu. Ama münafık, teselli münafık, münafıkların başı Allah ona münafık dedi. Son nefeste Allah mı diyor? Diyor mu? Evet, Allah diyor, Resulullah diyor. Ama bir işe yaramıyor. Hayatı yaşarken nasıl yaşıyorsak. Öyle ölür, orada da öyle karşına alınırız. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Bir anlık Allah demek, imanlı gitmemize sebep olmuş olmaz. Hayatı nasıl yaşanmışsak öyle ölürüz. Allah hayatımızın bir anına bakıp bize muamelede bulunmaz. Evet, hayatımızın her anına bakıp, ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah katında zerre kadar hayır, zerre kadar şer kaybolmaz. İster o olsun, yerin dibinde olsun, bir kayanın içinde olsun. Allah onu mutlaka karşınıza getirir. Bir zerresi bile kaybolmaz. Allah hepsini toptan evet, önümüze koyar ve muameleyi ona göre yapar. Evet, son nefeste de böyledir. Eğer iman etmişsek, imanla yaşamışsak, bir mümin olarak yaşamışsak, o anda Allah demeyebiliriz. Başka bir şey söyleyebiliriz. Resulullah Efendimiz Allah demedi. Son sözü Allah değildi. Son sözü kelime-i şahadet değil, kelime-i tevhid değildi. Neydi? Refiki ala. el rafiki e'la. En yüce dosta. Marşukuma dedi. Rabbimi istiyorum. Ya da biri trafik kazası geçirir. Allah demeye vakti olmaz. Allah demedi diye imansız mı gitti? Hayır. Öteki hayatında Rabbini ciddiye almamış. Allah dememiş. Rabbim benden ne istiyor dememiş. Son nefeste Allah desin kurtulsun. Böyle bir toto ya da piyango olmaz. Bu Rabbini bilmemektir, tanımamaktır, anlamamaktır. Böyle düşünenler, böyle anlayanlar. Allah bütün hayatımıza göre muamelede bulunur. Bu dünya hayatında da böyledir. Yani dünya hayatını bir kul Allah ile beraber yaşarsa, o çabayı gayreti sarf ederse düştüğünde Allah onu kaldırır. Neden? Önceki halinden dolayı. Daha önce Allah'ın huzurunda duruyordu ya. Düştü Allah onu kaldırır. Kalk oğul. Ama bunu doğru anlamak gerekir. Evet, Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Bir kul eğer Allah kulluğunu yapmaya çalışıyorsa, ibadetini mesela namazını kılıyorsa Hastalandı, namazı kılamadı. O hastalık esnasında her ne ibadeti yapıyorduysa Allah onu yapmış gibi ona yazar. Çünkü hasta olmasaydı onu yapardı. Veya başka bir musibet gelmiş, başka bir meşguliyet gelmiş, ondan onu alıkoymuş. Allah onu ona yazar. Yapmış gibi. Çünkü eğer normal zamanında olsaydı onu yapardı. Evet, Allah'ın muamelesi böyledir. Evet, son nefeste Allah demek bizi cennete götürmez. Evet. Efendim, bir de, Kura çekilişi haram mıdır? Kura çekilişi evet. neye göre haramdır? Evet, herhangi bir şekilde Kura çekilişi haram olmaz. Hatta gerektiğinde Kuran'ın çekilmesi gerekir. Nasıl mesela? Diyelim ki, bir arazi vardır, evet. miras bırakılmıştır, kardeşler onu pay ediyor. Diyelim ki, beş kardeş vardır, onu beş paya böldü. Her biri, şurası benim olsun diyebilir. Bunun için yapılması gereken şey nedir? Kura çekilmesi gerekir. Kime ne düştüyse o. Dolayısıyla kura çekilmek, çekmek haram değildir. Gerektiğinde Kuran'ın olması gerekir, çekilir. Evet, aynı şekilde Allah ayet-i kerimede, Zekeriya aleyhisselam o Meryem anamızın sorumluluğunu üstlenirken onlar da orada kura çekmişlerdi. Zekeriya aleyhisselama düşmüştü. Bu durumda Allah kura'ya müdahale etti demektir. Bir de bunu böyle anlamak gerekir. O artık bir tesadüf değil. Öyle gerekmiş, Allah orada ona müdahale ediyor. Evet. Efendim Nevşehir'den bir izleyicimiz 4 yıl önce ders aldım, ders aldıktan 6 ay sonra tam ibadetlerimi yaptım. Yaptıktan 6 ay sonra yaşamaktan vazgeçtim, bunalımlar başladı, günahlarım önüme dizildi, elim ayağım tutmuyor, kolum tutmuyor, ibadet bile yapamıyorum, hayattan soğudum, ne yapmam gerekir? Ben size tabi olmak istiyorum, sizin dersinizi çekmek istiyorum, mürşidim vefat etmiş. Sizin dersinize başlamamda bir sakınca var mı? Mürşidimin dersini bırakmamın büyük günah olduğunu söylüyorlar. Evet. Bunu kim söylüyorsa yanlış söylüyor önce. Yolu giderken. Allah Kur'una irade vermiş. Bizim Rabbimize gitmemiz gerekir. Birilerinin söylemesiyle olmaz bunlar. Kim nerede kazanabiliyorsa orada olmalıdır. Zahiri olarak böyle yapmıyor muyuz? Öyle yapıyoruz. Bu manevi olarak da böyledir. Hiç kimse kimsenin sahibi değildir. Hiç kimse kimseye mecbur değildir. Kim nerede kazanıyorsa, kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Hemen oradan ayrılıp gidip bir başka yere tabi olabilir. Aynı şey kardeşlerimiz için geçerlidir. Bunu ısrarla söylüyorum. Bizimle beraber olanlar eğer kazanamadıysa evet, hemen kendine bir müşid kamil arasın diyorum. Herhangi bir sorumluluk olmaz. Evet rahatlıkla oraya tabi olur. Orada yoluna devam eder. Neden böyle sıkıntı yaşanmıştır? Böyle bir durumda sıkıntısiniz sorununu, evet halini, möçüdünü arz etmesi gerekirdi. Arz edemiyorsa o başka bir sorun zaten. Onda gerekeni yapması gerekirdi. Manevi olarak gerekeni yapması gerekirdi. Herhangi bir sorun olmaz. İnşallah beraber yürürüz. Aynı şey söyledim. Kardeşlerimiz için geçerlidir. Evet, Ne zaman isterlerse, nerede kazanabileceklerse evet, yerleri orasıdır. Mesele onun kazanmasıdır. Mürcidin derdi kendisiyle beraber olanın kazanmasıdır. İmanını kurtarmasıdır. Allah'a yakın olmasıdır. Allah'a dost olmasıdır. Onunla beraber olması değildir. Onunla beraberse kazanamıyorsa bu ona zulümdür. Eğer müşidini orada tutarsa ona zulmetmiş olur. Evet. Söylemesi gerekir. Nerede kazanabiliyorsan yerin orasıdır. Evet. Efendim bir izleyenimiz ölüler için yasin okunduğunda ne gibi faydaları olur? Ölüler için yasin okunduğunda buradan ahirete gitmiş olan için her ne yapılırsa yapılsın mutlaka o ona ulaşır. Ama nasıl ulaşır? Ama ne ulaşır? Belki anlamadığımız şey budur. Hiç kimse bir başkasının yerine kulluk yapamaz. Hiç kimse bir başkasının yerine iman edemez. Hiç kimse bir başkasının yerine Allah'a koşamaz. Allah'a gidemez. Ne buyurdu Ayt-i Kerime'de? Herkese evet, o sayının koşmasının karşılığı vardır. Size ellerinizle kazandıklarınızın karşılığı vardır. Kendi elinizle ne yaptığınızsa katınızda onu bulursunuz. Neyi gönderdinizse onu bulursunuz dedi. Kendi ellerinizle. Bu durumda herkesin her şeyi kendi eliyle yapması gerekir. Sonra ben öldükten sonra bunu böyle yapın, şöyle yapın demesi doğru değildir. Böyle bir beklenti doğru değil, yanlıştır. Ama hayatta olanlar, onu sevenler, onun için her ne yaparsa ona gider. Ama özellikle Kur'an'ı okuyup göndersek bu doğru değil. Allah Kur'an'ı bunun için göndermemiş. Baktığımızda ne Resulullah Efendimiz öyle yapmıştır ne de sahabe onu yapmıştır. Ama faydası var mıdır? Vardır. Nereden anlayacağız? Evet, elbette ki bunu inkar edenler vardır böyle. Öyle değil. Biri öldüğü günde namazını kılıyor biz, kılıyoruz. Dua ediyor biz, ediyoruz. Bu Allah'ın emri midir? Allah'ın emridir. Bu durumda yaptıklarımız gidiyor, duamız gidiyor. Onun için herhangi bir şeyi infak edip gönderirsek gider. Kurban kesersek gider. Her neyi yaparsak gidiyor. Ama onun imanını kurtarmış olması gerekir. Giden ona iman vermez. Gönderdiğin ona iman vermiyor. Evet. Allah onu nasıl ikram eder? O onun bileceği şeydir. Yasin'in ne faydası olur? En azından seni seven, burayı sana hediye olarak göndermiş. Bir deste gül gibi ikram. Yoksa onu kurtarmaz. Azabını hafifletmez. Senin yaptığın ona fayda vermez. Eğer imanını kurtarmışsa, bir müminse, evet, bu ona ikram olur. Bu ona güzellik olur. Ne olacağını öbür tarafa gidince göreceğiz. Ama burada böyle hüküm vermek, Gitmez diye hüküm vermek yanlıştır. Ya da onu kurtarır, ona fayda verir demek bu da yanlıştır. Evet, o bir ikramdır. Dünyadaki'nin onu sevenlerin ona ikramidir. Evet. Efendim, Kayseri'den Necmettin Önal. Ben emekliyim, devlet bize banka üzerinden promosyon <gülüyor> veriyor. Bu promosyon helal mi, haram mı? Böyle bazı zahiri sorulara cevap verirken, kendini böyle mümin Müslüman zannedip, alim ya da zannedip böyle kestirip ya haraldır ya haramdır deyip hüküm verenler bizim söylediklerimizden hoşlanmayabilir. Ben canım söyleyeyim. Böyle bir soruya evet ne denir hemen anında faizdir haramdır kestirip attı işi bitirdi. Bunu söylemek kolay. Adam emekli olmuş. Devlet herhangi bir şekilde onun maaşını evet, kullanıyor. Her neyse bir de ayrıca bir ödemede bulunuyor. Bunu yapan devlet. Devlet kendi halkına, milletine, orada yaşayanlara her neyi verirse o onlara helaldir. Hangi hizmeti onlara götürürse o onlara aldır. Mesela, işi olmayanlara maaş verebilir, onlara halaldır. Çalışmamış ama. Ama halaldır. Niye? Devlet veriyor. Yani o baba konumundadır. Onu verdiği, her ne olursa olsun, ismi ne olursa olsun, ne şekilde verirse versin, o bunu talep etmemiş zaten. Emekli bunu talep etmemiş. O kendiliğinden, o hesabı yapıp ona veriyor. Dolayısıyla onu evet, rahatlıkla Alabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Zaten adam emekli, zaten o zorluk içindedir. Yani devlet ona üç kuruşu veriyor, onu da haram etmeye kalkışıyor. Hem de bunu din adına yapıyor. Sen kimden yanasın? Sonra yani sen işin olmayan işle niye karışıyorsun, niye böyle konuşuyorsun? İki kelime öğrendin diye böyle hüküm veriyorsun. Öyle ki, faizi alanıyla vereni aynı kefeye koyuyor. zarımla mazlumu mazlumi aynı kefeye koyuyor. Ben biliyorum diyor, bu böyledir, ben böyle duydum. Sen ne anlarsın bundan? Allah öyle söylemedi, öyle söylemiyor. Evet, onu doğru anlaman gerekir. Bunun bir hesabı var, sen Allah'a hesap vereceksin. Allah sana soracak, neden söyledin bunu? Ben bunu böyle mi söyledim? Alimlerimiz öyle söylemiş. Alim'in söylemesiyle olmuyor. Senin Kur'an'dan dayanağın olması gerekir. Ayet göstermen gerekir. Aynı şekilde Kur'an'a ters düşmeyen hadis göstermen gerekir. Sünnetten delil getirmen gerekir. Yoksa böyle kafana göre ben böyle bir duydum bu böyleymiş. O senin dinin olur. O Allah'ın dini olmaz. Zalimle mazlum aynı kefeye koyulmaz. İkisi birbirinin tam tersidir. Allah mazlumdan yana hüküm veriyor. Zalimden yana değil. Eğer bunu anlamadıksa hiçbir şey anlamadık demektir. İkisi de aynıydır. İkisi nasıl aynı olur? Adam faizle para verip faizin, paranın faizini yemiyor ki. Evet. Onun için... En ince detayına kadar onu anlayıp hükmü öyle vermek gerekir. Allah'a ve Resulüne göre. Evet, buyurun. Efendim, bir izleyicimiz de selamun Pirim. Seni çok seviyoruz, ailece seni çok seviyoruz. Seni hep üzülüyoruz, senin gibi olmak istiyoruz. Allah'a layık kul olmak istiyoruz. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Eğer biri Allah'a layık kul olmak istiyorsa... O zaten kulluk yolundadır. Böyle bir çabası, gayreti varsa o zaten Rabbine gidiyor. Eğer Allah bizi huzuruna alsa. Evet bu durumda söylenecek sözümüz vardır. Söz söyleyecek yüzümüz var demektir. Ya Rabbi sana geliyordum. Senin rızanı dert edinmiştim. Sana kul olmayı dert edinmiştim. Demeye yüzümüz olmuş olur. Evet, böyle olunca inşallah hep beraber Allah'a yürüyoruz, koşuyoruz. Gerekeni de yapmaya çalışacağız. Günün itibariyle Allah bizi bir eder, beraber eder. Kendine yakın eder inşallah. Evet. Efendim Osmaniye'den Muhammed Yılmaz. selamünaleyküm Aleyküm Baba. Ben var diyeli çalışıyorum ama kulluğumu tam yapamıyorum. Gece namazı kılamıyorum. Sermayem de sermayem de yap yapacağım işe yeterli değil. Ne yapmam lazım? Dünyadan soğudum demiş efendim. Evet. Son sözü kardeşimizin neydi? Dünyadan soğudum. Bu yanlış bir kelimeydi. Bütün sorun oradan kaynaklanıyor zaten. Ama bunun bir sebebi var. Dünyadan soğumak doğru değildir. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya kulun hem zahiri olarak hem manevi olarak büyüyüp kebale erdiği, Allah'ın kulları için yarattığı evet, misafirhanedir. Onun için dünyadan soğumak doğru değildir. Mümin dünyayı sever. Neye göre sever? Allah'a göre. Burada Allah'ın rızasını kazanabildiği için sever. Allah için bir şeyler yapabildiği için sever. Allah için fedakarlık yapma imkanı olduğu için sever. Dünya güzelmiş. Böyle bir imkan var. Ahirette bu imkan yoktur. Dünyayı sevmeyen ahireti sevemez. Seviyorum derse kendini kandırmış olur. İmtihandan kaçıyor demektir. Bu bir imtihan. İmtihanı sevmemiz gerekir. Allah'ın bize yaptığı muameleyi sevmemiz gerekir. Çünkü Allah bize her anda bir muamelede bulunuyor. Kazanalım diye. O muameleden soğumak nasıl doğru olsun? Dünyadan soğuduysak Allah'ın bize yaptığı muameleden soğuduk demektir. Daha doğrusu kazanma imkanını evet, yok saydık, anlayamadık. Dolayısıyla dünyayı başka türlü anladık. Onun için dünyadan soğuduk ki müminin dünyaya bakışı farklıdır. Kazanma imkanı, Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanma imkanı vardır. O imkanı bu alemde Allah bize sunuyor. Sevmemiz gerekmez mi? Bu imkanı sevmemiz gerekir. Manevi olarak büyüyüp hazreti insan olma imkanımız vardır. Bunu sevmek gerekmez mi? Yoksa böyle sadece dünyadaki topraktan olan nimetlere bakıp eksikliklerini görünce ya da insanların yaptığı yanlışı görünce ben dünyadan soğudum demek doğru değildir. Dünyaya ısınmamız gerekir. Isınmak yetmez. Yanmamız gerekir. Evet. Öylesine sevmemiz gerekir. Severken Allah'tan bağımsız olarak değil, Allah'ın rızasını, dostluğunu azarma imkanı olduğu için, Allah için bir şeyler yapabilme imkanı olduğu için, Allah'a ben seni seviyorum diyebilme imkanımız olduğu için, bunu sevmek gerekir. Ve bu dünyadadır. Ahirette böyle bir imkan yok. Evet, dünyayı sevelim, dünyayı Allah için sevelim, dünyayı kazanmak için sevelim, kul olmak için sevelim, abd olmak için, aşık olmak için sevelim. Dünya böyle sevilince o dünya, dünya olmaktan çıkar. Ne olur? Allah'ın rızasının, dostluğunun, yakınlığının, cemalinin kazanıldığı mekan olur. Böyle seviyorsun. Yoksa iman etmemiş, kafir gibi, müşrik gibi sevmek köfürdür, şirktir. Allah'tan bağımsız olarak. Evet. Bakışımız mümince olmalı. İmanımızla bakmamız gerekir. Evet. Allah'ın nazarıyla nazar etmemiz gerekir ki anlayabilelim, sevebilelim. Sevemiyorsa doğru anlamadığımız içindir. Dünyayı doğru anlayalım inşallah. Efendim Cezali Taş'tan Merhaba Pir'imize bu selamımı söyleyin lütfen. Esselamu Aleyke Ruhi İnşallah demişti Ambul Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cezali kardeşimize selam olsun. Allah bizi bir ve beraber eder inşallah. Evet. Mesela efendim İstanbul'dan Mehmet Sadak, hocamıza selamlar. İnsanlara iyilikte bulunuyoruz. <gülüyor> Maddi, manevi her iyilikte bulunduğumuz insanlardan sıkıntı yaşıyoruz. Bunun acaba nedeni nedir? Evet, bunun nedeni nedir? Her ne olursa olsun, Allah'ın guru üzerinde bir muradı vardır. Bu muameleyi yapan Allah'tır. İmkana tabi tutan Allah'tır. Bu her anımız için bu böyledir. Eğer Allah ayet-i kerimede nerede olursanız olun o sizinle beraberdir dediyse. Ne yana dönersen dön Allah'ın vechhi oradadır. Allah her anda <gülüyor> hangi tarafa dönersen dön sana bir muamelede bulunuyor demektir. İyilik yaptığın sana yanan körlük yapıyor ya da Ters taraftan zarar veriyor, sıkıntı veriyor. Bunu nasıl okumak lazım? Bunu doğru okumak lazım. Bunun bir hikmeti var. Eğer muameleyi Allah yapıyorsa, bu durumda Allah'ın muradına bakmak lazım. Ya bir neden bu böyle yapıyor? Oysa ki ben iyilik yaptım. Neden karşımdaki tam tersine buna karşılık veriyor? Deyip Allah'a sormak lazım. Sorduğumuzda cevabımızı alırız. Nedir işin hikmeti? Allah bir muamelede bulunduğunda mutlaka kuruna ben seni seviyorum der. Muamele kimden gelirse gelsin, nerede gelirse gelsin, ben seni seviyorum der. Ona bir şey öğretiyor. Ona bir şeyi tattırıyor. Tattırarak öğretiyor. Neyi tattırıyor burada? Bak oğlum diyor, sen bir kula iyilikte bulundun, o sana teşekkür etmeyince. Hele bir de eğer teşekkürün yerine nankörlük yapmışsa, başka türlü davranmışsa, bak bu sana nasıl ağır geldi, gördün mü? Bir de kendine bak, seni yaratan ben, kendinden sana hayat veren ben, sıfatlarını ihsan eden, ikram eden ben, Hazreti insan yapan ben, melekleri secde ettiren ben, Varlıkta tutan ben, rızkını veren ben, sana cenneti hazırlayan ben, bak bana karşı nasıl davrandın, gördün mü? Bak ben senden ne istiyorum, bak sen ne yaptın, gördün mü? Buca nimete karşılık şükretmen gerekirken, kendi nankörlüğünü gördün mü? Bak, en ufak bir iyiliğe, nimete karşılık, nasıl teşekkür bekliyorsun, teşekkür gelmeyince nasıl o sana ağır geliyor, senin yaptıklarında, bana nasıl ağır geldiğini biliyor musun? Bunu öğretiyor. Bir sıkıntı geldiğinde, iyilik yaptıklarımızdan bir sıkıntı geldiğinizde geldiğinde bunu böyle anlamamız gerekir. Allah bunu bil diyor. Bilmek, sadece böyle dinlemekle olmuyor. Onu tadarak olur. Allah tattırarak öğretir. Kulluk çünkü tadılması gerekendir. Böyle olan bir kul, bunu böyle anladığında, bunu böyle okuduğunda Allah adına, Allah'ın ismiyle, Allah'ın ismini okumak böyledir. Bunu okuduğunda herhangi bir şekilde evet eğer nefsi şeytan onu nankörlüğe sevk ederse onu hemen hatırlar. Hemen estağfurullah der. Hemen auzu besmele çeker. Hemen Rabbine sığınır. Biliyor çünkü tatmış diyor onu. Evet, nankörlüğün ne kadar ağır olduğunu biliyordu. Evet. Bunu da böyle anlamak gerekir. Efendim sizin olursa bir mesajlar ve hepimize. Efendim Diyarbakır'dan Harun Esin biz ettik biatımızı Pir Muhammed Hüseyin Hazretlerine Pirimizde her ne var ise aşk imiş, muhabbet imiş ne de güzel cezbeder gönüllerimize. Pirimiz babamız ne güzel söylemiş yolun başı da aşk imiş yolun sonu da aşk imiş Edep ne imiş bilmez idik pirimiz ne de hoş demiş kim ne kazanırsa edebinden kazanır imiş ölmeden ölmek lazım imiş can senin imiş canan senin imiş ağır başlı kitabın sırrı imiş can pirim aşık pirim aşk pirim Allah razı olsun <gülüyor> evet mutlaka edep gerekir yolu yürürken bütün Mürşid-i Kamiller'in söz birliği vardır ki kazanan edebiyle kazanmıştır. Kaybeden de edebe aykırı halinden kaybetmiştir. Onun için iman evet, muhabbettir, haşiyettir, edeptir. Üçü bir aradadır. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. İman varsa Haşyet de var, edep de var. Ama bunlardan biri yoksa hiçbiri yok demektir. Kendini kandırıyor demektir. Sadece öyle görünüyor demektir. Evet, Allah'a karşı edep. Rabbini ciddiye almak. Rabbine itiraz etmemek. Rabbine neden, niçin diye sormamak. Ne kendisi için, ne de başkaları için. Çünkü o ne yaparsa ne yaparsa Güzel odur, doğru odur, hayrı odur. Bize düşen onun işini görmeye çalışıp hikmetini, muradını anlamaya çalışmaktır. Böyle olmayınca kendimize göre anlarız, yorumlarız. Şeytan bize zaten yolu gösterir. Yorum yaptırır zaten. Evet, her ne olursa olsun sadece Allah'ın bize nasıl bir muamele yaptığını görüp onu anlamaktır. Rabbim benden ne istiyor? Nasıl anlamamı istiyor? Bu muameleyi, bu işi bu olayı nasıl okuyup anlamamı istiyor deyip Allah'ın istediği gibi, sevdiği gibi okuyup, anlayıp gerekeni yapmak gerekir. Evet. İzlediğiniz için Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.